Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Program konuğumuz Selim Karlıtekin Merhaba Selim, hoş geldin. Merhaba Seval Hocam, nasılsınız? Teşekkürler. Selim'le birlikte bugün kendisinin aslında kısa bir süre, diyeceğim hala kısa bir süre önce kurduğu, bizim de çok yakından takip ettiğimiz Telemak yayınlarını konuşacağız. Selim, ne zaman kuruldu Telemak yayınları ve Nasıl bir şiarla kurmaya karar verdin bu yayın evin? Ee, Telemak Yayınları resmi olarak 2021, 2021 yılında kuruldu. Ee, benim yayıncılığa ilgim üniversite yıllarından başlıyor aslında. Ee, Boğaziçi Üniversitesi'nde sosyoloji, felsefe okudum. Ee, üniversitenin son yılında işte cogito bir e, odak hazırlamıştım. Sonra e, Ankara'da çıkan... E, Kesmeral Sektesi sonradan Şerh Dergisi'ne evrildi. Oraya çeviri yapmıştım. Ee, ufak ufak yayıncılık, dergicilik e, merakı o zaman başlamıştı. Boğaziçi bu konuda biraz dezavantajlıdır. Ee, İngilizce eğitim verilen bir okul olduğu için hani çok e, işte Türkçe yayınlar, Türkiye yayıncılığıyla teması görece zayıftır diyeyim. Ee, ama... Benim hani başka kanallardan e, şansım oldu temas etmeye. Bir de e, çok erken yaşlardan itibaren kitap toplama merakım vardı. Böyle yani 12 yaşındayken falan böyle antika kitap falan almışlığım var. Hani birazcık böyle eski e, meraklardan e, başlayan e, üniversitede daha e, ifadesini bulan bir bilgi. E, sonrasında e, ben... E, Lisanstan sonra doktora yaptım. Daha doğrusu doktora teşebbüslerim oldu. Amerika'da ilk ikuni de antropoloji alanında. Sonra da Kolumbiya Üniversitesi'nde Orta Doğu Çalışmaları bölümünde. Uzun yıllar doktora öğrenciliğinde uğraştım. Hala da kayıtlıyım ama tezi yazmayacağım. Ben Fakat doktora yaparken o zaman teklif gelmişti. Açılım Kitap diye bir yayın var. Onlara dışarıdan tercüme editörlüğü e, yapıyordum. Daha doğrusu hem kitapları seçiyordum hem tercüme veriyordum. Bütün süreci ben yönetiyordum. Orada işte Türkçe'de ilk defa Büyüm Külhan'ı bastık. Efendime söyleyeyim e, Lewis Manford, e, sonra Ivan e, Asher, e, Gerard Mayre, e, Judith Takır vesaire. Bu tür isimleri yayınladık. Benim için güzel bir tecrübeydi. Birazcık işi öğrendim. Hem de bir yandan da doktora öğrenciliği devam ediyordu. Sonrasında 2019 yılında Türkiye'ye geri döndüm. Oradan sonra da çeşitli yayın evlerinde çalıştım. Hala da hani Telemak dışında başka yayın evlerine iş yapıyorum ama Telemak birazcık hani başkasına anlatamadığım, başkasına satamadığım projelerin kesişiminin bana kendini dayattığı bir vazife gibi oldu diyeyim. Hani belli kitapları belli kitaplarla yan yana hayal ediyorum ama bunu çalıştığım veya iş yaptığım yerleri anlattığımda karşılık bulmuyordu. Birazcık Telemak o montajı kendim nasıl yapabilirim üzerinden gelişti. Telemak'tan önce en son vakıf bank kültür yayınlarında çalışmıştım. Hani oranın, yani orada da hani Tabii ki devletin bir bankasının yayın evi. Hani dediğim bu kısıtlar işte kırmızı çizgiler vesaire hepsi orada da vardı. En son kendim hani bir cesaret toplayıp yani çok küçük bir sermaye komik bir sermaye ile değil bu işe giriştim. Ve ilk kitap 2021 yılında çıktı ama yani aslında Türkiye'ye döndükten sonraki süreçte hep aklımdaydı bir yayın kurmak ama hep uzaktan yaptığım için bu işi yani benim açılım kitaptaki mesaim 2010 yılında başlıyor. 2011 yılında başlıyor affedersiniz. Hep uzaktan yaptığım için hani piyas piyasayı da bilmiyordum. Türkiye'ye dönünce işte gerek vakıf bank ve onun öncesindeki tecrübelerle beraber birazcık işleyişe de hakimiyet kazandım diyeyim. Sonrasında da Telemak kuruldu. Ee, ve hani pandemi sürecine denk gelmişte de büyük talihsizlik oldu ama e, istediğimi e, yapmaya başlayabildim diyeyim. Biraz e, bekle yani istediğimden arzu ettiğimden daha yavaş bir şekilde gerçekleşiyor. Böyle. Evet. Peki bir de e, bilmeyen dinleyicilerimiz için de Telemak adı nereden geliyor? Ondan da bahsedelim. Aa, tabii ki e, Telemak yani İlya'da Odise'ye okuyanlar e, Ulyses'i bilirler. E, Ulyses'in oğlu e, Telemakos. Telemakos'un e, hikayesi şeyin e, en, yani hikayenin en sonunda gelir e, ve asla çok değinilmemiştir. Yani e, Telemakos ikincil bir figürdür, hani ya üçüncül bir figürdür büyük e, mizansen içerisinde Homeros'ta. Fakat e, 17. yüzyılda e, yani Fransız neslinin belki de en önemli dönemlerinden biri e, Fenelon Ulyses'in e, e, Homer e, şey yazılmamış kitabı, Telemakos'un maceralarını kaleme alır. E, Fenelon'un bu Telemakos e, yorumu aslında e, Odisea'nın sonunda e, bilenler e, metni e, bilirler. Athena e, mentor olarak tamamlar kitabı. Yani yeniden tanrıça haline dönüşmez. Tanrısallık. Aslında Odisea'nın sonunda da yerini e, seküler bir şimdiye bırakır. Yani Homeros'un e, okurlarına armağını aslında bütün o kahramanlık çağının, tanrılar çağının sonunda getirdiği yer bizi şeydir, e, mentordur. E, Fenelon da bu Homeros'taki seküler jesti bence çok iyi okuyor. Ve buradan e, kendi dönemine bir eleştiri yazıyor aslında. E, maceraları. İyi yönetim nedire dair 17, yani on, e, o 17. yüzyılda yazılmış bir manifesto ve e, ilginçtir e, hem Arapça'ya hem Türkçe'ye hem de Rusça'ya çevrilen ilk modern batılı eser olarak ad ediliyor. E, bizde Yusuf Kamil Paşa tercümesi var e, ve Yusuf Kamil Paşa'nın bu e, çeviri projesi e, işte bugün çeviri yazısı var e, bulunabiliyor. Tam Mısırda aslında Mehmet Ali Paşa döneminin büyük entelektüeli Rıfa Rafiel Tahtavi ile beraber başlıyor. Çünkü Yusuf Kâmil Paşa da Mısır eğitimlidir. E, birlikte başlıyorlar. Tahtavi diyor ben Arapçasını çevirmeye başlıyorum sen de bunu Türkçe çevir. Ama Yusuf Kâmil Paşa e, sadrazam olunca çevirinin büyük bir kısmı kitabın özeti olarak yapılıyor ve e, hatta Arapçasından da önce çıkıyor Türkçe'si. Ama bu biz e, yayın evinde hem e, Homerosun macerasındaki e, yerine atfen hem de Türkçe'nin Türkçe'nin kendi iç batıyla karşılaşmasını işaretlemek adına Telemak ismini seçtik. Evet, yani yayıncılık anlayışına uygun bir e, isim olduğunu ve neden uygun olduğunu da böylece konuşmuş olduk. Bir ara verelim, ne çalalım Selim bugün, ne istersin? Benim Aklımda son feci bisikletin pandemiden önce yayınladığı çar bomba diye bir parçası var. Bence giderek daha da ekolojik krizle beraber ve savaşlarla beraber işte yeniden nükleerlerin atılmasının konuşulduğu tehdit unsuru olarak telaffuz edildiği bu günlerde anlamlı bir iş kesici bir söyle onu çalalım derim. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in Edebiyatı'nda ben Seval Şahin. Program konuğumuz Selim ile birlikte Telemak yayınlarını konuşmaya devam ediyoruz. Programımızın ilk kısmında Telemak yayınlarının nasıl kurulduğunu ve e, Telemak'ın anlamını ve bunun yayın evinin kendi yayın, e, şi, yayıncılık şiarıyla nasıl birleştiğini konuşmuştuk. Şimdi de kitapları konuşacağız. Hangi kitapları bastı Telemak şimdiye kadar? Bunlardan özellikle öne çıkanlar neler? Tabii. Bugün itibariyle 16. kitabımızı duyurmuş olacağız. Bu 16 kitap aslında türler arasında değişmekle beraber temelde felsefe, siyaset ve edebiyat alanlarında dağılıyor diyebilirim. İstiyon insan bilimlerinden Doğan Gürpınar'ın iki başlığı yayınlandı bizde. Birisi Türkiye'de özel isimlerin tarihi Tanzimat'tan bugüne e, isim koyma pratiklerinin e, siyaseti üzerine çok kapsamlı bir çalışma Doğan Bey'in e, yakın geçtiğimiz ayda Türkiye'de 90'lar Küstah ve Cüretkar e, başlıklı Türkiye'de Türkiye'nin 90'lı yılları alt başlıklı bir çalışmasını yayınladık. Yine bu da e, bir panorama e, 90'ların eski Türkiye'nin icad edilmesine dair ve hem bu e, nasıl diyeyim e, 90'ların metafizikleşmesine e, diye bir metafor kullanayım metafizikleşmesine dair bir eleştiri hem de 90'ların ne olduğunu dair bir hatırlatma ikaz e, kitabı e, bunun yanında benim çok önemsediğim iki iki üç birbiriyle bağıntılı kitap var. Antikolonyal düşüncenin bence en serin kanlı sesi Albert Memmi'nin sömürgecinin portresi Sömürgeleştirilenin portresini yayınladık. E, Fırat Moller'in sunuşuyla, e, tabii ki Sartre'nin sunuşuyla. Biz yayın evinde şöyle bir şeye niyet ediyoruz her seferinde. Bastığımız kitaplara biz Türkiye'den ne katkı yapabiliriz? Bu kitabın burada anlamı ne? Ve bu kitabı bizim için yani özgün bir edisyon nasıl kılabiliriz? O anlamda ben e, yurt dışında e, malumuzdur işte bir kitap çıktığı zaman arka kapak yazısı da işte oradaki uzman e, hocalardan e, arka e, blur alınır, takriz alınır. E, bir kere bunu Türkiye'de yapmaya çalışıyoruz. Hocalarımız genelde utangaç oluyorlar ama e, ısrarla e, istiyoruz. Onun dışında kitaplara yeni sunuşlar... Türkiye'den sunuçlar e, yazdırmaya çalışıyoruz. Dahası bu kitaplara yurt dışında yazılmış ve katkı yapan iyi metinler varsa bunları da bulup buluşturup e, metinlerimize ekliyoruz. Yani çoğu bastığımız eser Türkiye yani sadece Türkiye için değil dünya açısından da e, yani dünya yayıncılığında da tekil bir hüviyet kazanıyor. Örneğin e, yayınladığımız son kitaplardan birisi Luca'nın tarihsel romanı. Türkiye baskısında sadece İspanyolca, Rusça, Almanca ve İngilizce baskılarına ön sözler bir arada var. Ve sadece Türkiye baskısında biz e, 4 tane e, şey e, edisyon kritik yapıldı ve dipnotlandırma yapıldı. Yani bütün İngilizce, Fransızca ve Almanca baskılarının hiçbirinde bir tane bile dipnot yoktur. Çünkü kitabı 33'te Moskova'da bir otel odasında yazıyor e, Lukac. Ama biz hani oturup e, yani bir delilik yapıp bütün dipnotları çıkarttık diyeyim. Onun dışında e, gene <gülüyor> yayınladığımız kitaplar arasında e, Sorel'in e, Şiddet Üzerine Düşünceleri var ki e, Albert Memmi'nin kitabıyla çok yakından bir teması var. Hatta Lukács'ın tarihsel romanıyla da bir ünsiyeti var. E, Sorel'in e, Şiddet Üzerine Düşünceleri e, arka kapakta da alıntıladık. Ceylin Meriç için en dehşet verici kitaplardan birisi addediliyor. Gerçekten işte bir yandan Mussolini'ye, bir yandan da sosyalistlere, bir yandan devrimcilere, bir yandan faşistlere ilham olmuş. ilginç bir kitap ama bence yeteri kadar kıymeti anlaşılmıyor diyeyim. Ve okura tavsiyelerimle önereyim. Bu kitapların yanı sıra biz edebiyatta da, Özgün bir çizgi tutturmaya çalışıyoruz. D.H. Dobrins'ın Kıyamet adlı e, ölümünden sonra yayınlanan ve tamamladığı son kitap Kıyameti e, yayınladık. Burada Jules Delos'un sunuşunu da ekledik. Çünkü bu kitabı e, Fransızca'ya e, Delos'un eşi çeviriyor. Kendisi de bu e, çeviriye bir sunuş yazıyor. Sonradan kritik ve klinik için alınan bu makalenin Kitaplı olan e, maalesef bağlantısı bugün Fransa'da da kopmuştur. Yani Fransa'da da e, Deleuze'nin eşinin çevirisi ve Deleuze'nin sunuşu birlikte basılmıyor artık. Sadece Türkçe'de var e, dünyada. Onu da ekleyeyim. E, onun dışında e, gene e, bir edebiyat kuramcısı olarak bilinen Viktor aşkla hiç ilgisi olmayan mektuplarını yayınladık. E, Madame de la Fayette'in Fenelon'un bir çağdaşı Kleve Prenses'ini yayınladık. Orada da Sezen Ünlü Önen sağ olsun bizi kırmadı bir sunuş yazdı. Ayrıca bu kitabın e, bu kitabı Anatol Fransız'ın yazdığı bir sunuşu da çevirdik. Albert Camus'un bir ince, incelemesi var. Bu kitabın merkezinde olduğu kısa. Onu da ekledik ve Kleve Prenses'i yani ilk psikolojik roman ve aynı zamanda modern kazın, kadın yazınında ilk örneklerinden biri e, sayılıyor. Mutlaka tavsiye ederim. Gene Fenelon'un ve Madame de Kağıdaşı e, La, Bru e, La Bruyere'in e, Karakterler ya Çağın Töreleri kitabını yayınladık. Burada da e, Roland Barthes'in e, bu kitabın e, 1963 edisyonuna yazdığı e, sunuşu çevirdik ek olarak. Daha e, yakında mesela e, Boylon'un e, Şiir Sanatı gelecek ki Antikler Modernler tartışmasını başlatan kitaptır bunun yanında yeni bir psikoloji serimiz var. 16. kitabımızınla başlayan Sonsuz Öpüşme Aşk Üzerine Kısa Dersler. İtalya'nın en çok okunan psikologlarından Massimo Rakkati'nin Türkçedeki ilk kitabı. Rakkati psikanaliz, Lacancı psikanaliz ekolünden gelen bir isim ve uzun yıllar çok hani nasıl diyeyim? okullu uslu bir akademisyen olarak kalem oynatmış birçok ciddi çalışması var. 2010'ların başında böyle bir televizyon programına çağrılıyor ve e, ile e, herkesin dikkatini çektiği için hani kendisinden böyle biraz daha popüler kitaplar yazmasını rica ediyorlar. Ve sonra İtalya'da bir fenomene dönüştü kendisi. Çünkü yani lakancı psikanalizi yani üniversitede hoca kendisi zaten. Klinikle buluşturan bir insan olduğu için hani jargona boğmadan ama bir yandan da e, psikanalizin Çağdaş yorumlarının getirdiği e, dersleri e, gündelik dile, gerçekten şahidane bir şekilde uygulayarak anlatıyor. Bu Maslum Arakal iki kitabı daha gelecek. Hatta bir tanesinin adı Telemak Kompleksi. Telemak Kompleksi'nde de e, babalarını, e, daha doğrusu otoriteyi arayan e, evlatların e, travması üzerine e, modern dönemde e, patriarkanın silinmesiyle Otoritenin aile içinden silinmesinin eş zamanlı gerçekleşmesine dair bir eleştiri aslında sunuyor. Bu seriden daha başka kitaplarımız da geçecek ileriki dönemlerde. Gelecek programımızda da e, Chioran'ın e, yakın dönemde yayınlayacağız. Chioran'ın e, gerici düşünce üzerine denemesi, Fuku'nun e, antropolojisi ne yazdığı giriş gibi birçok başlık olacak. Evet, evet. Bir de daha yine son e, yayınlanan kitaplardan Fatih Artvinli'nin Delilik Toplum Siyaseti" değil mi? Toptaşı, evet, e, evet, Toptaşı Bimarhanesi. Evet, Fatih Artvinli'nin Toptaşı maranesi üzerine incelemesi Türkçe literatür için e, vazgeçilmez bir kitap. Türkiye'de akıl ve akıl dışı üzerine düşünmek isteyen herkes için bir rehber kitap. E, biz üçüncü basımını gerçekleştirdik. Daha önce Boğaziçi Üniversitesi yayınlarından basılıyordu. Ben hani tekrar basımında e, hoca ile beraber yakın çalıştık ve hem hoca bir e, yeni bir 10 yıl sonra e, bir giriş yazdı çok kapsamlı bir giriş e, ve kitabın ilk baskısını almış olanlar için e, biz e, hani dürüstlük namına bu girişin tamamını web sitemizden indirebilirsiniz aynı zamanda ama kitaba e, Fatih hoca e, neredeyse 100 sayfa kadar bir ek yaptı e, dönem belgeleri fotoğrafları ee, çeşitli arşiv dökümanlarıyla gerçekten e, kitabı sadece tekrar basmakla kalmadık. Yeni bir edisyona da imza attık diyebilirim. Evet ben e, kitabı yeniden aldım. Bu yeni edisyonunu ve bu yeni edisyonunu da tavsiye ederim. Gerçekten çok şahane ve Türkçe'deki e, tıp tarihi literatürü açısından da vazgeçilmez bir kitap e, söylediğin gibi. Selim çok teşekkür ederiz. Konuğumuz. Ben teşekkür ederim hocam. Ee, A, misafirperverliğiniz için. Ne demek? Her yeni kitapta buluşmak dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.